Bir şey Çocuğumuzun bir şey. ee, ee, biraz daha uzun bir hayatına sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bu, biraz daha uzun bir hayatın olması gerektiğini düşünüyorum. Bu, biraz daha uzun bir hayatın olması gerektiğini düşünüyorum. Bu, biraz daha uzun bir hayatın olması düşünüyorum. biraz daha ağız dolusu olmakla beraber gerektiğini hani <gülüyor> düşünüyorum. daha iyi ifade hayatın düşünüyorum. Bu, biraz huzursuz uzun bir hayatın Ya da düşünüyorum. Bu, biraz daha uzun bir diyerek devam ettiğim bir konu başlığım var. Bunu da mimarlık tarihi üzerine notlar diyerek bitiriyorum. Aslında hani buradaki bu Foucault'un bir başlığın derdi. Bir taraftan konuşulan tamamı tek cümleye hapsetme çabası. Çünkü nihayetinde burada her şeyden önce Foucault'un ne kadar huzursuz bir figür olduğuna dikkat çekip bu bilgiye yaslanacağım. Yani sürekli kendine ve çalışmalarını yeniden ve yeniden tarif etmeye çalışan bu meta söyleyenler üzerinden kendi çalışmalarının yöntemine ve kendisine dair sürekli e, ifadeler e, ortaya koyan haline, o huzursuzluğuna yaslanarak e, FUKO'nun aslında e, çalışmasının tamamının merkezine deneyim sorunsalını yerleştirmeye çalışacağım. Dolayısıyla FUKO'ya baktığımızda hani, deneyimin, deneyim sorunsalını, onda e, bir sınırların deneyimi bir de deneyimin, e, sınır deneyimi gibi iki farklı biçimde karşımıza çıktığını söyleyeceğim. Sonunda da hani kendi alanına olan mimarlık tarihine dair buradan, bu tartışmadan birkaç tane işgörü e, ifade etmeye çalışacağım. Aslında konuşmamalı da bir kişidir. <gülüyor> <gülüyor> Kabaca geri saracak olursak e, mimarlık bağlamında deneyim sorun salığı, e, mimarlığın gündemine e, bir şekilde daha duygusal ve daha anlamlı bir mimarlık arayışıyla geliyor bu arayışın dokomotikinin yani motorunun bir şekilde güncel mekansal tecrübelerinde ve mimari projelerde ağırlıklı olarak işte görselliğin daha hegonalik bir yere olması ve anlamdan yoksun bir mimarlık ya da mekanın bizi hep sarıp sarıp sarmalıyor olması gibi durumlara eminip bir itiraz vardır. Daha dokunsal bir mekan tecrübesini kucaklayan duyuların bütününe hitap eden ve yeri yer dediğimiz şeyi önemseyen bir mimarlığa e, davet çıkaran bir tepki bu. E, ve kabaca iki kılık da aslında e, karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi mimarlık fenomenojisi diyebileceğimiz bir kanat. E, ağırlık olarak 1970'lerde özellikle Heidegger'in e, işte mesken ve Marloponti'nin de saf algı, pure perception e, kavramlarının mimari düşünceye e, girişiyle birlikte ortaya çıkıyor. En çok e, Christian, Norbert Schultz ve e, Palazma ve Perez gibi isimlerin yazınında. Görebiliyoruz bu yaklaşımı. Eleştirel bölgeyecek diyebileceğimiz ikinci bir kanattaysa ağırlıklı olarak zoniste olduğu gibi üçüncü yaklaşımı, üçüncü tasarımı bir vurgu yapan ve Kent Frampton'da olduğu gibi dekorlaşan mimarda teknolojik unsurlar yararına muhalefet eden bir tavır görüyoruz. Burada yine... Uluslararası stile ve 2. Dünya Savaşı sonrasındaki planlama yaklaşımından yönelik ilişkileri dolayısıyla Mumford'da da, Lewis Mumford'da da referanslar olduğunu görebiliyoruz. Bu iki çerçevede kendi içlerinde birbirini alışmakla beraber duyuları temolojik bir araştırmanın merkezine yerleştirmeleri itibarıyla çevresel psikolojiyle, James Gibson tarafından tarif, temsil edilen çevresel psikoloji kanıtıyla bir şekilde akrabalık ilişkisi içerisindeler. <gülüyor> Bu literatürün tamamının ben e, sonucu bir biçimde e, hem kültürel dolayından muaf kabul edilen ya da hiçbir biçimde dönüşüm, değişim iması içermeyen özsel, özcü ve otantik bir mimari deneyim e, fikrine talim ettiğini e, düşünüyorum. Yani bu mirasın izlerini işte görebileceğiniz gibi işte yerin ruhu tinistoloji, e, yerin hakikati, tenin gözleri, mimari yatıların ruhani özü bir binanın kendine özgü içsel bir dile sahip olabileceği ya da mimarlığa mahsus bir takım otantik duygulardan bahsedilen ifadeler de görebiliriz. Bu izlerden bir biçimde sığılabilmek için mimarlık bağlamında deneyim sorunsalını yeniden ele almamız gerekiyor. Foucault'a bir şekilde burada bu bilgide yüzümü çevirmem de bu yüzden. İlginçtir ki tabii Foucault'un yazınında deneyim kavramının o çok katmanlı ve... hani ve çok heterojen unsurlar barındıran kariyerinde deneyim sonuçlarının konulanışı da aslında oldukça tarihsiz. Fakat ben yine de hani bir şekilde biraz böyle yamuk bir okumayla bütün bu yazının tamamına baktığımız takdirde deneyim sonuçlarının Foucault'un yapıtında merkezi bir merkezde olduğunu iddia edeceğim. Bunu yaparken açıkça mimari işte panotikon gibi motiflerden olabildiğince uzak durup daha çok e, onun eleştiler tarih yazımında e, edinilebilecek yöntemsel içgörüleri e, sırtımı yaslamayı diyebileceğim. Mimarlığın ve mekanın e, Foucault için tabii ki çok özel bir yeri var. Hani Bunun herhalde çok da e, ispatlamaya çalışmanın e, gereği yok. Ama deneyim için aynı şeyi söylemek zoldur. Özellikle varoluşsal ve fenomenolojik deneyime şiddetle karşı çıkan Foucault... E, varoluşturdukta ve fenomenolojide karşılık bulduğu haliyle deneyimi biraz aşkınsal yatırımlarla yüklü, anlamın boğulduğuna ve öznenin yönelmişliğinde temellenen bir anlayış olarak e, çerçeveliyor. Fonda bu şimdi en belirgin fonumda e, ve Margot Pontide e, görebildiğimizi söylüyor. Deneyimin onu daha tercih ettiği ikinci hali ise, ikinci kılı ise özellikle aslında e, adrenin de yani çerçevelime çok, hani çok daha detaylı bir biçimde girdiği gibi Kavaye, Bachelard, Koyle ve Kangellem gibi e, figürler izinde Foucault'un çok kıymet verdiği e, bilginin normatif tabiatını ve kesintili evrimini esas alan e, bilim tarihiyle daha yakın bir duruş sergiliyor. Foucault bu iki izle ilişkin tutumunun, genel tutumunun en net bir biçimde e, Kangellem'in the, the Normal and the Pathological e, kitabına yazdığı gelişte özetliyor. Eğer ilgileniyorsanız hani, oraya özellikle bakmanızı tavsiye edebilirim. Yani, buralardaki Hı. bütün bu ayıklama çabasına rağmen e, huzursuz bir ilişkisi var deneyim kavramıyla ve e, kariyeri boyunca da deneyim e, kelimesine de ifadesine de çok nadir yer veriyor. Tek tük karşımıza çıkartıyor e, ve genellikle de kendi çalışmalarına dair sık sık geri getirdiği bu en başta değindiği meta söylemlerin e, tamamen dışında bırakıyor deneyim bu anlamda benim en hoşuma giden filmgelerden bir tanesi, çok da şaşırdığım ve şaşırtan paragraflardan bir tanesi bu, gördüğünüz. Tool Lectures'dan e, alıntıladığım bu paragrafta Foucault kendisi de bir balinaya benzetiyor. E, belki işte suyun yüzeyini böyle e, çalkalandıran, e, alevlendiren, orada tırtmalar koparan. O sürekli kendi kendi yeniden tarif etmeye çalışma çabasını, eski çalışmaların neler yaptığını, yeni çalışmasının terimleriyle tekrar tekrar ifade etme çabasını birazcık böyle suları bulandırma hali olarak tarif ediyor. Ama aslında içten içe, bütün bu çabanın, bu görünüşteki hareketliliğin altında, derinlerde bir yerden, usul usul daha tutardığı olduğuna inanan bir balina olarak görselleştiriyor. Bunun nadir lastadığım, biraz da romantiklenebilecek hani bir imge olduğuna dikkat çekmekle beraber konuşmanın başlığında buradan geldiğini hatırlatabilirim. Şimdi bütün bu çalkantılı halin içerisinde deneyim sorunsalını dışarıda bırakırken bu sakınma halinin istisnasını biz bir 1978'de Tromba doğruyu verdiği bir mülakatta görüyoruz. Burada sınır deneyimi diye bir emosyon ortaya atıyor Foucault ve kutladığı şey özneyi kendinden söküp atan peşin sıra gelecek olan dönüşme biraz yer açan bir gayri şahsileşme projesi burada. Bu noktada sanıyorum ki bir sonraki sunuşta daha da deney, detay edecek olan Fransızca'da 'experience sözcüğünün aynı anda hem deney hem de deneyim anlamlarına karşılık geldiğini hatırlamakta fayda var. Zira Foucault'un deneyim kitabı derken experience book derken kastettiği şeyler, deneyim kitapları hem öznel deneyimden, subjective experience'den olabildiğince uzak durup, özneleri üreten, ontolojik olarak onları önceleyen bir deneyim sahasına işaret ediyor. Hem de yazarını ve okulunu, benliklerin sınırlarıyla test ediyor. Onları bir deneye girişmeye davet ediyor. Bu anlamda deneyim kitapları diyor. Benim için deneyim kitapları yazarken benim derdim bir şekilde kendimi kurma <gülüyor> ve başkalarını da kendi modelliğimizi içinden bir biçimde dönüşmüş çıkacağımız bir şekilde e, deneyimlenmeye çağırmaktır diyor. Dolayısıyla tabi yazan ben de, okuyan benlikler de, örneğin işte, deliliğin güncel statüsüyle ve modern tarihiyle farklı bir ilişkiye gireceklerdir, işte bu bitirdiklerindir diyor. Yazmanın ve e, okumanın doğasına yönelik bu atıplarıyla birlikte Foucault'un alelerle deneyimden sakınma gayretinin oldukça açıklık kazandığını görüyoruz. Ona göre fenomenolojinin yaşantısal deneyimi, lived experience diye geçen şey, bütün aşkın işlevleriyle birlikte sürecin başında ve sonunda aynı kalan bir özne nosyonuna yaslanıyor. Onda temel deniyor. Dolayısıyla o bunun yerine her türlü aşkın sabitliği ve kendine özdeşliği ortadan kaldırma potansiyeli itibariyle Nietzsche'de, Batay'da, Blanchot'da gördüğü şekilde yaşanan sınır deneyimlerini, yani bir çeşit maksimum yoğunluk imkansızlık haline yerleştirmeye çalışıyor. Evet, bu geç dönemlerinde hani biraz oldukça da e, etrafında polemik döndüğü üzere e, özne nosyonuna geri döndüğü doğru. Evet. Ama aslında e, cinsellik tarihinden itibaren yaptığı bu geri dönüşte bile hedefinin o ya da bu bilginin meşhur bir öznesi olabilmek adına benliğin içinden geçmesi gereken özneleşme kitlerini anlamak olduğunu, özneleşme sürecini tersinlemek değilse bile istikrarını sarsmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de ita, delik ve medeniyette klasikçe özgür, bütünlükle bir deneyim sansı olduğunu gösteriyor. Şeylerin düzenine giriş yaparken e, her kültürde düzenin saf bir deneyimi ve varoluş kitleri vardır ve bu çalışma bu deneyimi analiz etme çabasıdır diyerek yani şeylerin düzenini tarih ediyor. E, ya da cinselliğin tarihine cinselliği tek bir deneyim olarak analiz ettiğini söyleyerek başlıyor. Özellikle cinselliğin tarihinde deneyim tam da varlığının varlığının önümüze koşulduğu kit olarak ele alınıyor ve düşünülecek, düşünülmesi gereken bir şey olarak en olgun halini alıyor. Buradan yola çıkarak biraz bu konunun o sürekli evrilen metodolojisini biraz daha yakından incelemeye ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Burada da ben bayağı eski Yani Hem Kanginian temelini aslında bir anlamda adil için cinsel tarihinde realitim biraz daha detaylandıracağını varsaydım işte oralardan ...daha uzak dururak, daha delik ve medeniyete, ben e, ilk beyi tercih ettim bugün konuşurken. Delik ve medeniyette e, deneyim, e, mit o ederken bir kültürün kendi tahammül edemediği unsuru dışlayarak kendisi ürettiği kurucu bir jest olarak e, ortaya koyuyor. Fakat burada 1961 yılında e, geçen deneyimle, deneyim <gülüyor> programıyla... Biraz önce bahsettiğim 1978 tarihli Trombadori mülakatında e, geçen sınır deneyimi aynı şeyler değiller. Sınır de deneyimi dediğimiz şey kültürel bir alanın mevcut sınırlarını ihlal eden daha radikal bir deneyimi işaret ederken e, deneyimi sınırı dediğimiz şey e, bu kültürel alanın sınırlarının inşa edilme e, anına ve koşullarına işaret ediyor tam da deneyimin iki anlamı, yani deney ve deneyim anlamları arasındaki gelelimin burada yankılandığını bir anlamda söyleyebiliriz. Dikkat çekmemiz gereken ikinci nokta, reklik ve medeniyeti e bakarken bu kitapta deneyim kavramının son derece muğlak bir şekilde karşımıza çıktı. Bazen belli bir kültürdeki bilme biçimleri, numaratik tatürleri ve öznerlik biçimleri arasındaki korelasyon olarak, yani daha tanıdığımız tuk olarak karşımıza çıkıyor. Bazense farklılaşmamış bir Bak, onu uzun geçtim? farklılaşmamış bir deneyim olarak delilik ifadesinde olduğu gibi delilik gününün kendi yaşadığı haliyle daha saf ve özsel bir delilik deneyimine işaret etmeye başlıyor. Buralarda Foucault, pneumolojik ve aşkın saf tutuklar arasında salınıyor ve aklın kavrayışının ötesinde iltisel bir ötekiliğe atıplarda bulunmaya başlıyor. Nitekim bilginin arkeolojisine geldiğimizde tarihsel katitlerimizin ontolojik temellerini arama ile de deneyim kavramını da bir kenara koyuyor tamamen ve hatta intellectual power'a geldiğimizde o metne geldiğimizde mağdur ve ötekinin deneyimini dillendirmeye kabil ayrıcalıklı entelektüel de tamamen etmeye girişiyor. Bu tip teknolojik kavramçasını bir kenara koyduğumuzda Foucault'un devletik anlatısının Yunan dünyasında belli geri kavram olmamasına rağmen en azından Orta Çağ'dan itibaren Avrupa'da akıl bir çeşit delik de hayırlı olduğuna işaret ederek başladığını görüyoruz. Sanki Batı kültürünü özgün kılan şey bu akıl deliklik arasındaki karşıtlık ve çekirdek dışı Fakat bu çekirdeğin kaderinde oldukça muğlak olduğunu görüyoruz. Zira Orta Çağ'daki cüzdanlarının yerini alan, bir aşırılık ve aykırılık sembolü olarak bunu yapan delik gürü, Rönesans'la birlikte, delik gürüden ne anladığımız Rönesans'la birlikte, ee, ve deli figürünü kimlerle aynı kefeye koyduğumuz sürekli değişiklik gösteriyor. Ee, son derece bitik bir biçimde Avrupa'nın nehirlerinde sürgüne gönderildiği yolculukta deli figürüne ahmaklar, ayyaşlar, zamparalar ve ağaçlıklar eşlik ederken 17. yüzyılda temelküz kamplarına kapatıldığında bu kez fakirler, evsizler, serkeşler ve berguçlarla bir olduğunu görmeye başlıyoruz değil mi? Fransız tecrübini izleyen yeni ve sözde, yani görünüşte insancıl bir başka hassasiyetse, deliği bu kez suçlu bir göründen ayırmaya kalkışıyor. Ve böylece akıl hastaneleriyle, ve insel hastalıkla kurduğumuz modern ilişki doğuruyor. Klasik çağda akılla delik arasında çekilen, buradaki karşılıklı atılla çekilen çizgi, ayrım çizgisi, günümüzde akıl sağlığı ve akıl hastalığı arasındaki yarığa yerleşiyor. Dolayısıyla e, kültürel sınıflandırma düzeyindeki bu tip semantik kaymalar az çok kendisi sürekli gösteren bir kapatma ve dışlatma masalına eşlik ediyor. Ve uzun vadede belli ve dışlayıcı iktidar biçimini muhafaza ve hatta giderek daha fazla rafine ediyor. Akılla delilik arasındaki ilişkinin dili burada değişen. E, Değişimin ise e, bazen mutlakiyetçi bir baskılama, bazense delili hakikatinin Bilim hayırseverlik durumlarında keşfedilmesi. Bu iki olasılık tabii ki görünüşte aslında birbirine çelişirler. Birisi sanki daha işte baskıcı diğeri daha e, değil bir görününe e, bir anlamda e, yardımcı olmaya onu iki yarışmaya çalışan bir yaklaşımış gibi gözüküyor. Ama bu çelişkinin gizlediği bir örüntü var ve bu örüntü söz konusu muhafaf ve çelişkiyi çözmek yerine onun ondan besleniyor ve hatta teşvik ediyor. Bu arkeolojik döneminde yaptığı çalışmalarda eşinden koştuğu tam bir bu tür tarihsel apriori örüntü yapıları, koca hareketsiz yapılar olarak tarihi ediyor. Bunları bütün bu tarihsel kat, bütün bir tarihsel katmanın kuramlarını, pratiklerini, hassasiyetlerini, kısacası deneyim repertuarını kat ederek birbirine hayalleyen, dediği farklı deneylenme biçimleri arasındaki iç çitle açıklayan şeyde bu örüntünün ta kendisi olduğunu söylüyor. Bu konu kitap boyunca bilincin, duyguların, formülasyonların, algı kitlerinin gelişiminden ve dönüşümünden bahsediyor. Buna göre klasikçe'ın deli, deliliğin dünyası, deliliğin belirli biçimlerde kavramsallar ona karşı belirli hisler beslenmesini mümkün kılıyor. Bir kez kurumsal kapatma pratikleriyle, bilme biçimleriyle bir araya geldiğinde bu hassas geliş, aşama aşama tecrüt edilmesi ve dışlanması gereken bir şey olarak deliliği yalnız şekillendirmekle kalmıyor, onun neredeyse sebebi haline gelir. Bu konuda FUKO, yalnızca toplumunda var olduğunu, onu soyutlayıp yakalayan kiplerin dışında düşünülemez bir şey olduğunu söyleyecek. Hatta yıllar sonra, hapishanenin doğuşuna geldiğimizde, aynı iddiayı bu sefer yasa yani ışılıkların bizzatihi yasal yapılar tarafından üretildiği sabırında tekrarlayacak. Nihayetinde, deliliğin klasik deneyiminden bahsetmemizi mümkün kılan, bu akıl hastaneleri de üreten hoşlanmama hali, ...ve deliliği açıklayan bilgi kipi. Ki bunlar, belli konuşma ve görme rejimlerini teşvik eden, söylem ve pratikler konuşuluğunda işliyorlar. Yani deliliğin hangi koşullar altında bir bilgi nesnesi olacağını belirleyen nesneleşme kipi... ...aynı zamanda normal bir öznenin statüsünü ve meşruiyetini belirleyen özneleşme kipine tekabül etmeye başlıyor. Demek ki bilgi iktidar ürüncüleri doğrudan öznelerini ve değil, özne ile nesne arasındaki ilişkiyi hedef alıyor bir karşılaşmanın iki tarafı olan özneyi ve nesneyi aslında karşılaşmaya öncü birer düşün olarak değil, karşılaşma sonrası ortaya çıkan artık birer ürün olarak tarif etmeye ve kullanmaya başlıyor. Ayrıca e, görme repertuarlarınızı belirlemek suretiyle görünürlük alanları inşa eden bu bilgi iktidar ağlarının kendileri de görünürlük değiller. tam da bu noktada öznerinin çevresiyle birbiriyle, ...ve kendileri, kendileriyle ilişkilerini düzenleyip örgütleyen bir arayüz olarak devre giriyor. Ve bu aslen kendileri gayrimaddi olan bilgi iktidar, bilgi iktidar örgütüleriyle cisim vermeye, onları maddileştirmeye başlıyor. Bu özette delik ve medeniyetin ve arkeolojinin tabii ki çok ötesine uzanıyorum. Bilgiyi aslında ancak ta hapishanenin doğuşundan sonra görmeye başladığımız iktidar kavramıyla harmanladığım ortada... Zira bu noktaya kadar bir şekilde Foucault'nun açıklayıcı tek temeli e, epistemolojik bir düzlemde işleyen ve öznenin dünyasını nasıl biliç, öznenin dünyasını nasıl bileceğini belirleyen söylenebilirlik ve göre, görebilebilir, e, görünebilir Ama bir kez bilgi iktidardan ayrıştırılamaz bir e, çekirdek olarak bahsetmeye başladığında Foucault aynı örüntüyü bu sefer siyasi bir düzlemde de çözümlemeye başlıyor. Bu kez analitik yöntem olarak arkeolojiden soy kütçeye kayıyor. Çalışma konusu olaraksa, ise özelliği davranışlarını ve duruşunu denetleyen iktidar biçimlerine yöneliyor. Nitekim cinsellik tarihinin birinci cildinde cinselliği üç eksenli tarihsel tepki bir deneyim olarak tarif ederken ortaya koyduğu ilk iki eksen tam da eski çalışmalarından miras kalan cinselliği ele alan bilgi oluşumları ve cinsel pratikleri düzenleyen iktidar sistemleri. Bireylerin kendilerini cinsel ve özne olarak tanımalarını mümkün ve zorunlu kılan biçimlere alan üçüncü esen ancak ikinci ciltte, cinselliğin tarihinin ikinci cildinde devletli kazanmaya başlıyor. Ve burada kişinin kendisiyle ilişkiye girmek iplerini ifade eden ve sorusallaştırma olarak adlandıracağı yeni bir analiz mantığından bahsetmeye ve etik bir düzleme sıçramaya başlıyor. Özdenleşmeye yönelik bu dönemdeki taze ilgisini eski söylem ve iktidar analizleriyle ilişkilendiren Foucault, burada söz konusu güç eksini de düşüncenin eleştirel tarihi üretme yolundaki genel projesinin temel alanları olarak tekrar çerçeveliyor. Yani belli bir zamanda yaşayan, belli bir insan grubunun tarihsel, apriyoli deney kuran nesneneşme, baskılama ve özdenleşme kitlerinin tarihi. Kabaca Foucault'un 60'lı, 70'li ve 80'li yıllardaki meşgalilerine tekabül eden bu eksenler arasında aslında tahtiri dersesi, kronolojik bir hiyerarşi yok. Nitekim son mülakatında temel meselesinin hakikat, iktidar ve bireysel davranış sorun, bireysel davranış sorun sallaştırmaları olduğunu söylüyor ve bu üç deneyim ancak birbirleriyle ilişki içerisinde anlaşılabileceğini söylüyor. Şimdiye kadar şu iki temel varse dolaştım nihayetinde her deneyim sahası ontolojik olarak örneğini önceleyen tarihsel ve gayrimaddi örüntüler amalgamıyla bir karışımla tanımlanıyor. Bu örüntülerin nüfus sağları, dünyayı nasıl biliriz gibi bir soruya e, soru etrafında şekillenen bilgi yapılanmaları, başkalarıyla nasıl ilişki kurarız gibi bir soru etrafında şekillenen iktidar ilişkileri ve kendimizi nasıl idare ederiz gibi bir sorudan yola çıkan kendilik teknoloji. İkinci varsayımız şu, mimari çerçeveler, epistemolojik, siyasi ve etik düzenlerde işleyen inşai bir bilinçaltı gibi davranarak bu a priori deneyim görüntülerine maddiyet kazandırıyor. Ve bunu bizzat da bedensel gerçeklikler üzerinden, özünün çevresiyle, bir başkasıyla ve kendisiyle ilişki olasılıklarını belirlemek üzere hayatta geçiyor. Demek ki mimarlığı deneyimden anladığı birinci şey, sınırın deneyimi, Yani deneyimle ve sınırlarını belirleyen, baskın, tarihsel örüntüleri hayata geçti. Peki diye soruyorum o zaman ben de, mimarlığın Trombadori Çok... münakatında geçtiği haliyle bu üniversitesi deneyim sahasının sınırlarına meydan okuyan, onu dönüşmeye doğru iten, mevcut ve tertarik yerinden edecek bir hal aşımına davet çıkaran sınır deneyimleriyle yani, ilişkisi olabilir ya da değil, en azından bu ilişkiyi kurabilirdi. Yani mimarlığın yalnızca özelleştikliklerine değil de Yeni bir deneyim sahasını kurmasını beraberinde getiren gayet şahsileşme süreçleriyle eleştirip kazandırmasından bahsetmemiz mümkün Bu soruya cevap vermek için bu koda eleştirilir Zira olası deneyim düzeyinde işlemekte olan mekanizmaları bir anlamda dondurmamızı ve durak sağlayan şey eleştirel deneyimin kendisi mevcut deneyim sahasının dışına çıkıp onu başka bir açıdan görmemizi sağlayan ve bize bu günde ben farklı görebilirim ya da neyi farklı söyleyebildim denirten şeyde de o. Şimdinin müesses dizamına yönelik öylesi ki direncin amacı geçmişe dönmek değil. Başkalaşma imkanına çıkabilmek için geçmişe harekete geçirme ve bedeni sahip potansiyel, potansiyel bir içerisinde teşhir etmek. Bu anlamda iletişkiler dediğinin analizmesinin düşünce olduğunu söylüyor Foucault. Ve burada düşünce derken Doğru yanlış ölümleri etmek suretiyle insanı bilen özne olarak kuran, belli kuralları kabul yer devletmek suretiyle insanı tüzel bir özne olarak kuran ve benliğin kendisiyle ilişkisini teşhis etmek suretiyle insanı etik bir özne olarak kuran şeyden bahsettiğini söylüyor. Böyle ele alındığı zaman düşünce, düşünme düzlemiyle kurduğu münasebet ilişkiler çıkıyor ve her türlü konuşma, görme, eyleme, davranma gibinin içerisine sızmaya başlıyor. Eylemin bizatihi biçimi halini anlayalım. Ve bu sayede pratiklerden yola çıkarak biçimleri çözümlenebilen çok katmanlı bir nitelik kazanıyor. Demek ki bir anda tarihsel bilgi, ve kendi görüntülerin belirlediği aslen eylem sistemleri olarak adlandırılabilecek gündelik pratikler ve düşünce var. Öbür tarafta ise bu cisimsiz ölçüleri somutlaştıran ve fizikselleştirilen bir çerçeve ve olarak mimar. Mimarlık tarihinin bu anlatı bir görevi, mimarinin tarihsel atılıyor örüntülerin işleyişinin nasıl kastda bulunduğunu analiz etmek suretiyle eleştirel bir düşünce tarihe hizmet etmek, biriği döçüne açmak olabilir diyeceğim ben buradan yukarı çıkarak. Bu noktada eleştirel deneyimi nasıl gerçekleştirildiğini sormak ve bu tarihsel deneyimi nasıl açıkladığının görmeye çalışarak nokta diyeceğim. Foucault'un Foucault tarihsel süreklikleri, farklı kesikleri nasıl ayırabileceğimizi, yani o farklı dönemleri nasıl çerçeveleyebileceğimizi, parantez alabileceğimizi en çok sorguladığı dönem arkeolojiler dönemi. Önce şeylerin düzeninde, sonra bilginin arkeolojisinde, yalnızca birkaç yıl içinde koca bir kültür nasıl olup da o zamana kadar ki biçimini bir kenara koyup, yeni bir şekilde düşünmeye başlayabilir ve bu düzeni yerine gelen yabancı usul nereden gelir diye soruyor. O dönem için bu soruya verebildiği en iyi cevap dışarısı. Ama dışarıdan kastettiğim ne olduğunu çok açamıyor. Dolayısıyla nasıl gerçekleştikleri çok açıklamadan bir şekilde sistemolojik süreksizliklerden bahsetmeye devam ediyor. Tarihsel araştırmalarında bu soruya yanıt geliştiremeyen Foucault, başka alanlarda bu yabancı unsurun izlerini, üstelik her seferinde başka bir dışarı kavramsallaştırması çerçevesinde sürdürmeye devam ediyor. 1960'larda bu yabancı unsuru avantgarde Fransız edebiyatının sınır deneyimlerinde, Ölderlin, Nietzsche, Malerme, Arto, Bataille, Klossowski ve nihayet Blanchon'un yapıtlarında buluyor. 1970'lerde değişimin lokomotifini siyasi alan taşıyor ve bir direniş kaynağı olarak bedenin kapasiteleriyle ilişkilendiriyor. 80'lerde ise etikle meşgul olmasına rağmen epistemolojik değişimin fikrine geri dönüyor ve hata kategorisine, Camille Amédée'nin ölüm çağındaki hata kategorisine odaklanıyor. Bütün bu arayış boyunca, Foucault sınır deneyimi fikrini dışarıdan gelen yabancı bir unsurla yaşanan, zorunlu ve tehlikeli bir karşılaşmadan doğan dönüştürücü güç olarak tarif etmeye başlıyor. Başka bir deyişle, tarihsel apriyoli deneyim örüntülerinin onları daimi surette çözülmeye ve yeniden başlamaya iten bir halefete maruz kaldıklarını, dönüşümün, deneyim örüntülerinin başına gelen bir şey değil, tarihsel süretliğin olmazsa olmaz bir hasreti olduğunu söylüyor. Bu noktada mimarlık dolayı ve mimarlık tarihinin eleştiriler dolayı daha da belaklaşıyor kanınca. Çünkü mimarlık eğer özünde cisimsizlik ve değişim yatan deneyim görüntülerini, bilgi, iktidar ve kendilik gibi nüfus sağlığı bağlamında cisimleştirme eğiliminde ise, başka bir deyişle mimari çerçeveler öznenin hata, e, yedim, yedim, hata, direniş ve benliğin iç alanı gibi yabancı unsurlarla ve bunlardan doğru kendi kültürel ile ilişkisini düzenlemek suretiyle tarihsel deneyim sahalarına ev sahipliği, ev sahipliği yapıyor. Fakat bu, mimarinin doğası itibariyle muhafazakar ya da tam tersi devrimci nitelikler taşıyan idolojik ve ayrıt, anlamına, ayrıt olduğu anlamına gelmez. <gülüyor> Yalnızca bu dinamiklerin her ikisine de hizmet etmeye açık olduğunu söyler Mimari tarih dolayısıyla ikinci ve eleştirel görevi henüz gerçekleşmemiş bir geleceğin gölgesinde mimarlığın bu düzenleyici rolünü yani o yabancı unsura nasıl ilişkiye girdiği bizi düzenlemekteki rolünü ve ilişkisini analiz, tespit ve teşhir edeceğim. Benim bütün bu özeti aslında bir anlamda özetlediğim çerçeve doktor tezimden aslında dayanıyorum. Doktor tezimde yapmaya çalıştığım şey de bu çerçeve bağlamında Karanlık Oda, Toplama Kampları ve Günah Çıkarma Odaları gibi üç tane farklı mimari yapılanmayı ve diagramı kendi tarihseltikleri içinde kendi dönemlerine özgü bilgi oluşumlarına iktidar ilişkilerine ve kendi teknolojisiyle meclisi kazandığı diğer çevresel oluşum bir environmental formation olarak inceleme ve bu sayede mimarlığı genel ve tekne tarihi içindeki ölü bağlarında ele almaya çalışmıştım. Burada henüz onu sadece yöntemsel önerilerde değiliyorum daha mimari bağlamdaki daha somut karşılıksız eğer vermek isterseniz doktora tezi zaten kullanıma çıkış evginde tarafında duruyor teşekkür ederim <gülüyor>